رب شرح لي صدري وييسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الجليل الكريم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 onu anlatmak için seferber olsalardı, bugünün neslinin sadrında ve sinesinde sadece ve sadece Hz. Muhammed Mustafa olacaktı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama her şeye rağmen cihanın şarkından garbına kadar yuna gün herkes elinde testisiyle o menhellül azbul mevrud sözüyle anlatacağım. Temizlerden temiz, paklardan pak,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 Bana böyle bir davet vakı olsaydı ravza Tahire mi o demir örtülerin arkasına gitmek mi işte ben de geldim nihayet ya Resulullah demek mi yoksa cennetten içeriye girmek mi inanın kasemle de size teminat veririm Beytullah'ta da aynı ruh haletini hissettim hayır dedim cennet istemem burası bana daha şirin görünüyor efendimin efendilerin efendisinin kapısında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 benim daha çok söyleyecek sözlerim vardı. Fakat sözü söz sultanına bırakmak lazım. O gelsin söylesin bu sözlerim. O öyle bir peygamber ki Allah huzuruna miraçla çıkacağı zaman Mescid-i Aksa'da Enbiya'nın ervahına namaz kıldırmıştı. Hz. Musa ona müezzinliğe koşuyordu. Hazreti Nuh müezzinliğe koşuyordu. Ben Hz. İbrahim'in torunuyum deyip intisaptan iftihar duyduğu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 Kardeşini de kaybetti, evlatlarını da kaybetti. Ve beyninden rulmuş gibi Uhud'a doğru koşmaya başladı. Bunu görenler delirmiş gibi bu koşan kadına ''Mazâ türîdîn'' diyorlardı. ''Ne yapmak istiyorsun?'' O bir tek kelime biliyordu, başka bir şey değil. Mefu ile bi resûlillah'' ''Resulullah'a bir şey oldu mu?'' diyordu. ''Evladın, baban, baban öldü'' diyorlardı. Bir tek kelime ezberlemiştim. ''Ağzı şeker kaymak bal yesin''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 diyeceği günler yaklaşmıştı yerde çok dostları vardı ama gökteki dostu dostu ona gel demişti bu davete icabet edecekti başı yerde çıkmıştı arkadaşların içine 23 sene bir şeyi paylaşmışlardı beraber aynı kaderi yaşamışlardı acıda tatlıda elemde kederde lezaizde ve acılarda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 Aslında bu diriliş dönemi başlamıştır. İstemeseler bile başlamıştır. Yuridu en yuthiu nurallahi ve illa an Allah onun dinini israr edecek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 gök nura gark olur, nice yüz bin minar eden. Şehbal açınca, ruhu revan-i Muhammedi. ervah cümleten görür Allahu Ekber'i, akseyleyince arşa lisan-i Allah, Akif'imizin ifadesiyle, dinimizin temelleri olan, Ezani Muhammed'i ve hususuyla onun içinde,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 dini takip edenlerin şerrinden de muhafaza buyursun. Allah yardımcımız olsun. as salatu ve selamu aleyke ya Resulullah. Es salatu ve aleyke ya Habib Allah. Es salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Akhirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.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 وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين من أهل السماوات وأهل العرقين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين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 وأفوض أملي إلى الله إن الله بصير من بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لقَتْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> याद है वो acısının mümkün değil. Ama mülke vermek istiyorum. Mevriden bahsede Yani kafirin kafirine hücumete koşma gitmez. Yardım, kahine, kahve, yani, koşma gitmez. en büyük düşmanlık bilmeleri lazım gelen şey da hiç bilmemelerdir. Müslümanların en büyük düşmanlık düşmanları bilmeyiştir. Benim sizin hepiniz ne var, var. ne yok bir idare ederler dilemiyor. Bir bir bir insan öyle çalışan insanı terbiye meselesine girdiği kadar bilmiyoruz. Ve kişide bununla ciddi yoklar ve keşke bir gün size anlanırken karşınızda kalbimizde Ve bu halinde işte bu hedele böyle anlatılır Ve sizlerin içindeki avuç olarak var. Hz. Muhammed'in bu bari bizlere geldiği zaman Yâzecevî'in bir uzaflarımızın bedelini işlemlerdi. Ben bir nazir ediyorum ki, bu sanmı yükselen onun son devletesini dinleyebilen zaman küçük denecek beş aydın. On altı, on yedi yapıcaydı. Bir bunu bir Gönüllerinde onun adı arındığı zaman bu tatlılığı izin ediyorsa Muhammed Hazreti onun ayaklarındır. Bu kadar insanın en büyük derdi Hz. Muhammed Mustafa'yı tanımamasıdır. Allah bize ışık tutsun, yol göstersin diye onu gönderdi. Ve bir minnet sadedinde okuduğum ayette bize bunu anlatıyor. La Allahu mennallahu alal mu'minin. Allah'ın minnetine, ihsanına, lütfuna bakın ki bakın bir ihsanda bulundu başladı. Alal mu'minin izbahat feihim rasulan min enfusihim kendi içlerinden özlerinden düşünce dünyalarına bağlı onlarla aynı duygu ve düşünceyi paylaşan gittikleri Allah'a doğru yolda onların imamı olan rehberi piştarı pişuvası olan imama ihtiyaçları olduğu zaman önlerine geçen hatibe ihtiyaçlar olduğu zaman minberlerine çıkan, emire ihtiyaçlar olduğu zaman turrayıp basan, sikkeyi kesen, kumanda etmek iktiza ettiği zaman, bütün dünya ordularına kumanda ediyor gibi onlara ileri geri marş otur kalk diyen Hazreti Muhammed'i size bağışladı. Hristiyanlar arasında bir akide vardır. Kadim günah, Hz. Adem bir günah işledi de, İnsanlıktan Allah'ın bu günahı affetmesi için Hz. Allah onların akidesi. Oğlu Hz. Mesih'i bu günahın affedilmesi uğrunda feda etti, bağışladı, hibe etti insanlığa. Ve Hz. Mesih de geldi, onlar arasında çalıştı, sonra da çarmağa gerildi. Böylece beşerin kadim günahı affoldu. Bu bir Hristiyanlık akidesi. Fakat bu akidenin felsefesinde önemli bir şey vardır. Allah Celle Celaluhu insanların günahını bağışlamak Onları sapıklıkta, dalalette, tuğyanda, azgınlıkta Kendi nefisleriyle baş başa bırakmamak için Onlara ışık saçan Yollarını aydınlatan Reflektörler gibi yollarını ışık koyan Ta geçtikleri yollarda şaşırmasınlar Ta mihraplarına kadar varsınlar Ta oradan arşı azama yollar bulsunlar Ta semay insaniyete çıksınlar. Ta insanı kamil olsunlar. İçlerinde derinleşsinler. Vicdanlarında insan olsunlar. Her lahza kendi vicdanlarında Allah'ı duysunlar. Dünyalara, cihanlara sığmayan hakkı, Hz. İbrahim hakkının beyanıyla kenzen vicdanlarında bilsinler. Sığmam dedi hak. Arzu semaya kenzen bilindi dil madeninden. Gönül Öyle bir hazineler menbaıdır ki Dünyaların almadığı dünyalara Sığmayan hak her an orada Bir hazine gibi kendisini hissettirir Kitaplar Allah'ı ifade edemez Arz ve sema Allah'ı ifade edemez Zihinler, düşünceler Allah'ı ifade edemez, felsefeler Allah'ı ifade edemez Beyanlar, ifadeler Allah'ı ifade edemez Kalp Kenzen Allah'ı ifade edebilecek Öyle müthiş bir dildir ki Şimdiye kadar kulaklar o dilin beyanı gibi parlak bir beyan duymamışlardır. Kalbinizde yol almaya, kalbinizde aradığınızı bulmaya, kalbinizde ona ermeye yol açan, yol vuran rehberiniz, mutlak rehberiniz, ezeli rehberiniz, değişmez rehberiniz değiştirmediniz. Günde beş defa minarelerde Muhammedur Resulullah diyorsunuz. İşte Allah onu size en büyük bir bağış olarak gönderdi. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ Şerha şerha ayetlerimizi okuyor onlara. Fasıl fasıl mucizelerimizi seriyor gözlerinin önüne. Kainatın manasını bir kitap gibi açıyor. Okuyun kainatı, okuyun Allah'ın beyanı bu diyor. Okuyun mahiyetinizi. Tasavvufta buna afaki ve enfüsi tefekkür deniyordu. İnsanın kendi iç dünyasında düşünmesi, hariçte düşünmesi, içte ve dışta düşündükçe düşünün. Bu muhteşem kitabı müteale edin. Okuyun ve onunla ereceğiniz şeye erin. Allah peygamberini bunun için size gönderdi. Ve sizi Beşeriyetin çirkefinden kurtarsın, çirkinliklerinden, çöl çöpünden kurtarsın, sizi insani maaliyata yükseltsin, sizi kirlenmeden muhafaza buyursun, size kitaplı olmayı öğretsin, siz ehli kitap olun, kitapsız olmayın, cahil ümmi, kapkara cahil kalmayın, Allah'ın kitabıyla duygu ve düşüncelerinizi anlatın. İşte bütün bu manalar için Allah en sevdiğini size gönderdi. En sevdiğini. Bir kısım müelliflerin yaptıkları gibi bir uzun cahiliye dönemi, cahiliye devri destanlarını getirip huzurunuza arz etmek istemiyorum. Bir yönüyle batılı tasvirden hoşlanmam. Bir yönüyle de Işığın bahis mevzu edildiği, hakkın bahis mevzu edildiği yerde batıldan bahsetmek batıldır. فَمَاذَا بَعْدَ hak, اِلَّا الظَّلَالِ Hakkın ötesinde batıldan başka ne var ki? Hz. Muhammed haktır. Ötesinde olan her şey batıldır. Ama bununla beraber, kablel-İslam, onun dünyaya teşrif etmesinden evvel, bana bir gün hocalarımızdan bir tanesi demişti ki en büyük bayram hangisidir biliyor musun? Ben işte kurban bayramıdır. Hz. İbrahim'in fedakarlık yaptığı bir bayram. Ve Müslümanların döküle saçıla günahlarının affına yol aradıkları istikamette gidip Kabetullah'a yüz sürdükleri gün. Arafat'a çıkıp elbiselerinden urbalarından soyundukları gün. Başlarını yere koyup Muhammedi bir ruhla ya Rab affeyle dedikleri gün. Müzdelife'de gelip ikam ettikleri gün. Hasılı kelam. Haccı esgariyle, haccı ekberiyle müminlerin ifa ettikleri haç. Değil. Bir Ramazan bayramı oruç tutmaları neticesinde Allah'a yaklaşmanın neticesi olarak sevindikleri gün. Hayır, şu hayır bu hayır. İnsanlığı için en büyük bayram. Allah'ın gökte bir güneş mahiyetinde yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'ı bir kandil gibi insanlık semasına asması ve sarkması aslı ve sattığı gündür. Veladeti Nebiye günüdür. İşte Allah Celle Celaluhu bu en büyük ihsanıyla cahiliye devrine dönemine, karanlıklar dönemine bir son vermiştir o dünyaya teşrif ettiğinde biraz sonra arz edeceğim. Ve ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum ve la Bir yerde ve kana'el kafiru ala rabbihiz zahira. Bir yerde de ve yekuluna diyorlar. Bu putlar bizim için Allah'la kendi aramızda şefaatçılar diyorlardı. Mükerrem olan insan Allah'a kulluk yapmakla izzetini, kendini, özünü bulan insan Allah'ı bırakıp kendisi gibi mahlukata tapıyordu. Taştan, topraktan, ekmekten, hatta peynirden putlar yapıyor, karşısında serfürü ediyor, sonra da bunlar da Allah'la bizim aramızda vasadır diyorlardı. Sonra da Ebu Zeril Gifari'nin ifadesiyle Peynire ihtiyaçlar oldukları zaman mabutlarını bıçaklarla parça parça doğruyor, sofraya koyuyor ve yiyorlardı. Beşerin bu kadar fersudeleşmiş, bu kadar köhneleşmiş anlayışı karşısında insan yazıklar olsun diyesi geliyor. Bir taraftan kız çocuklarını kaç defa hocalarımız, muhterem mahatiplerimiz ve vaizlerimiz size nakletmişlerdir. Diri diri gömüyorlardı. وإذا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَذِيبٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مَا بُشِّرَ بِهِ مِنْ سُوءٍ عَلَى هن أم يدسوا في التراب. أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Onlardan bir tanesi kız çocuğu müjdesi beşaretiyle karşı karşıya kaldığı zaman ve izâ unsa Zlla <gülüyor> voşu öfkeden yutkunup duruyor ve yüzü sim siyah kesiliyordu. Kız çocuğu oldu diye yüzü sim siyah kesiliyor ve öfkeden yutkunup duruyordu. Yetevara min al-qomi minsu Kendisine verilen bu müjdeden, bu acı müjdeden, bu beşaretten ötürü halkın içine çıkıp görünmek istemiyor, kaybolmak, sinmek. Bir deliye girip saklanmak istiyordu. Kötü buluyordu bunu. اَيُمْسِكُوا عَلَى هُونَ اَمْ يَدُسْتُوا Ve iki yol fi عَلَى İki yol ortasında artık gayrı ondan öte onu toprağımı mı gömmeliydi yoksa bağışlayıp hayatta mı tutmalıydı? Tereddütten tereddüde şüpheden şüpheye girip çıkıyordu. Kadın böylesine istihkar ediliyordu. Roma'da, Sasaniler arasında, cahiliye Araplarının arasında olandan farkı yoktu. Kur'an-ı Kerim bir yerde, ahirette bunun hesabını verecekler, hakikatini وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ buyurur. Diri diri gömdükleri çocukların hesapları kendilerinden sorulacak. وَاَيْيِّ ذَنْ bin قُتِلَتْ Hangi günahla onlar öldürüldü? O masumların ne günahı vardı? Bir gün bir cahiliye insanı, şefkat kahramanı, şefkat insanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldi. Müslümanlığı tattı, duydu. Cahiliye ait bu şeylerden ürpermeye başlamıştı. Ve çocuğunu bir gün bir çukura nasıl attığını anlattı Efendimizin huzurunda. Ya Resulallah kuyunun kenarına kadar götürdüm. Kendisine bir iyilik yapacağım zannediyordu masum çocuk. Şefkat dilenir gibi yüzüme bakıyordu. Kalbim öylesine kaskatı olmuştu ki onu kuyunun kenarına iyice getirdim. Sonra tekmeyle sırtına vurdum. Babacığım babacığım diye kuyuya doğru giderken feryat ediyordu. O böyle anlatırken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem derin bir hicranla en yakınını kaybetmiş gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Her gün çölün bir karanlığında böyle derin bir çukur kazınıyor ve her gün birisine bir masum gömülüyordu. Gömülüyordu çünkü beşer sırtlanları geçmişti vahşette. Yırtıcıydı, canavardı, dişli olan dişsiz olan yiyor ve parçalıyordu. Akif'in sözlerinden mülhem sonunda bir hulası olarak arz etmeyi düşünüyorum. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقٍ diyecek Kur'an geçim sıkıntısından dolayı zinhar çocuklarınızı öldürmeyiniz نَحْنُنَا ve iyyakum. onları da sizi de rızıklandıran benim diyor niye binanı öldürüyorsunuz rızık veren benim yaratan benim şu zemini binler sofralarıyla hazırlayan benim semayı imdada koşturan benim Bulutları zait nakıs evlendiren izdivaca sevk eden benim yağmuru yağdıran benim otları bitiren benim arpayı buğdayı yaratan benim yeryüzünü meyvelerle donatan benim efelem yanzuru ile semai fawkuhum keyfe beniناها ve zeyyناها ve ma min furuç ve والقينا فيها رواسيا وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصره وذكره لكل عبد منيب Evet bunları sırasıyla Kaf sure i celilesinde Allah anlatıyor. Semayı şak şak edip yağmuru indiren, arzı şak şak edip nebatat ve meyveleri bitiren, her şeyi semadan arza kadar sizin imdadınıza koşturan Ağzınıza tat alma kabiliyetini veren, dıştaki sofralarla ağzınız arasında münasebet kuran, evlendiren, dünyevi zevkleri size hoş gösteren ve felsefenin altından kalkamadığı şu müthiş problemi halleden, hariçte cereyan eden hadiselerle, içinizde en enfüstünüzde olan hadiseler arasında, bir birleşme, bir bütünleşme, bir anlaşma, bir uzlaşma tesis eden, dışta olan hadiseleri vicdanınızda size duyuran, ağzınızda size duyuran, hissiyatınızda size duyuran Allah olduktan sonra, o masumları ne diye öldürüyorsunuz ki? Vahşetin bini bir para, en korkuncuyla cereyan ediyordu. İşte bunlara dur diyecek birisine ihtiyaç vardı. Beşer bunalmıştı. Bu hadiselere dur diyecek de bunalmıştı. Bunalmıştı ki insanların içinden ayrılıyor. Ümmetinin nur mağarası diyeceği garihiraya çekiliyor. Ve kafasını semalara dikiyor. Yer yer yere kapatıyor. Allah'ım insanlık diyordu. Bunları kurtaracak bir yol yok mu diyordu. Ayşe validemiz kimden naklederse etsin buyurur ki kendisine peygamberlik gelmezden evvel o garihiraya çekilirdi. Buhari Müslim'de bu söz tahannüs sözüyle anlatılır. Fe yetehannesu <fîhe> Orada kendisini ibadet-ü taata verir, yalvarır, yakarır. Azı zade bitince de döner ailesine. Yine alır, yine oraya dönerdi. İşte bütün bu hadiselere dur diyecek böyle birisine ihtiyaç vardı. Ve derken Allah Celle Celaluhu onu lütfeyledi. İnsanlığın hor, ve hakir olduğu o günde. Bütün insani nizamların alt üst olduğu o günde, bozulduğu o günde. Canavarlığın insanlık sayıldığı, vahşetin alkışlandığı o günde. Kurdun koyunlara çoban olduğu Çobanın da kurd olduğu o günde. Kasmi facirin gazi kesildiği o günde. Zinanın şuyu bulup sel gibi etrafa aldığı o günde. fucurun yaygınlaştığı o günde. Hasebin, nesebin, soyun, sopun yıkılıp gittiği o günde. Kim kimin oğlu belli olmadığı o günde. Kim kime baba diyecek belli olmadığı o günde. Begaya ve fahişelerin bağışlayın şu tabiri. Peygamber kürsüsünden ifade etmek bana sakil geliyor ama Kur'an da ifade ediyor. O günde bütün bunlara dur diyecek. Ve dur demesiyle bir şey yapacak. Sözü iksir gibi. Bütün yanlışlıkları darman duman edecek. Küfrü bütün düzeniyle, nizamiyle darmadağınık edecek birisine ihtiyaç vardı. Ve asrımızın emir-i şuarası Ahmet Şevki'nin ifadesiyle Uyulda huda fel kainatu diyau ve famu ve hidayet doğdu bir güneş doğdu artık bütün kainat ziyaya gark oldu zamanın tatlı dudaklarında bir tebessüm zamanın tatlı dudaklarında bir sena zaman da karanlıktı mekan da karanlıktı Mekanın bir buğdu olan itibari bu hatta ibaret olan zaman karanlıktı. Hazreti Muhammed'in dudağı ile adeta bir gül demede ağzına aldı. Tebessüm etti ve Allah'a senada bulundu. Bana aydınlık getirdin. Bademacihan aydınlanacak. Hazreti Muhammed doğdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayır Hazreti Muhammed doğmadı. Beşerin dalaletten tuyandan kurtulacağı günün sebepleri doğdu. Hayrette, dalalette, küfürde ve küfranda şaşkın, nereye gideceğini bilemeyen Beşer'in raisi, çobanı, rehberi, bücuası, piştarı doğdu. Beşer için semadan bir güneş doğdu. 53 sene sonra Kuba tepelerinden birisinde Seniye'yi Vedada, Medine'ye hicret esnasında zuhur ettiği zaman Medine'nin tertemiz çocukları, Tertemiz ağızlarından yükselen sözlerle, tertemiz beyanlarla bu doğuşu bir kere daha alkışlayacaklardır. Tala al vedru aleyna min seniyyatil veda. Ve ceba şükrü aleyna da Allahu da diyeceklerdir. Seniye-i vedadan bize ayın on dördü doğdu diyeceklerdir. Doğan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Artık o gece aydınlanacaktı ama kim bilir kaç sene sonra. Allah celle celaluhu bu güneşi doğurturken bütün şartlarıyla, bütün erkanıyla, bütün lazımlarıyla hazırladı, gönderdi. Onda öyle bir kalp vardı ki Allah'tan başkasına zaten razı değildi. Çocukluğunda bile 40-50 yaşındaki insan gibi yaşıyordu. Öyle yaşıyordu. Çocukluk, gençlik, olgunluk dönemi peygamberliğinin mukaddimesi, basamakları, merdivenleri mahiyetindeydi. Onu öyle tanıyanlar, peygamberliğini ilan ettiği zaman tereddüt etmeden ona inanacaklardı. Hz. Ebubekir Bekir inanacaktı, Ömer inanacaktı, Osman inanacaktı, Talha inanacaktı, Zübeyir inanacaktı, Ebuzer Zer inanacaktı, Yasir inanacaktı. Oğlu Ammar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiğini babasına söyleyince, adam birdenbire şaşırdı. İrkildi, Hz. Muhammed mi dedi, hayatında bir kere dahi yalan söylemeyen insan, demek ki Allah'tan bahsediyor, öyleyse doğrudur, diyecekti. Diyecektiler, dediler, çünkü o, o dönemde dahi, onun cahiliye dönemi yoktur. Cahiliye dönemi, onun yaşadığı zamanın dışında, hususi şahsına ait zamanın dışında, o devrin insanının yaşadığı döneme deniyordu. Onun hayatında cahiliyenin aşiresi dahi yoktur. Cahiliye insanına en emin insan olarak kendisini kabul ettirecek ve el emin dedirtecekti. En doğru, en güvenilir insan. Bunun manası şu demekti. Sefere mi gidiyorsunuz? Hanımınızı emanet edeceğiniz bir adama ihtiyacınız var. Götürün Hz. Muhammed'e teslim eden... Kaşını kaldırıp, göz kapağını kaldırıp bakmaz onun yüzüne. Servetinizi birine emanet etmek istiyorsunuz? Emanet sıfatı olan ve emin olan Hz. Muhammed'e teslim edin. Açından ölse dahi ölmez. O elini ona sürmeyecektir. Birinin sözüne itimat mı istiyorsunuz? Hz. Muhammed'e itimat edin. Ne dediyse doğrudur. Bir gün Ebu Kubeys'in tepesinde... Şu dağın arkasından size bir düşman hücum ediyor desem inanır mısınız? Kızıl saçlı, kızıl yürekli, kızıl gözlü, kıpkızıl mahiyetli. Amcası Ebu Leheb ki Kur'an ateşin babası diyecektir buna. O bile herkesle beraber evet inanırız dediler. Neden? Çünkü hayatında bir kerecik olsun hilafi vaki beyanda bulunmamıştı. Allah onu her şeyle hazırlıyordu. Tevekkül ve teslimiyetini sımsıkı tutmak için öyle hazırlıyordu ki... ...annesinin karnındayken onu babadan mahrum ediyordu. O şefkatli insan senelerce sonra peygamberliğinde gidecek Medine'de babasının başında duracak... ...hıçkıra hıçkıra ağlayacak ve sonra sahabinin huzuruna gelecek diyecek ki... ...babam için çok ağladım, yalvardım yakardım, Allah'ım ne olur onu da affet dedim... Fakat Cenab-ı Hak bana cevap vermedi bu mevzuda diyecektir. İşte bu şefkatli insan daha annesinin karnında iken babasını kaybedecektir. Bütün dalını, budağını, desteğini kesecek. Allah ona sadece bir yol gösterecek. La ilahe illallah, vahdehu la şerikele. Hiçbir şey yok, sadece Allah var. Destek olarak senin baban bile olmamalı. Senin deden bile olmamalı, senin amcan bile olmamalı. İhtiyacın olduğu zaman bunlar sana bir çoban gibi bakmalı ama senin hamin Allah'tır. Hasbunallahu اللّٰهُ ve vekil derken, esbabın bütünüyle sukut ettiği bir noktada bunu söylemelisin ki, müsebbibül esbab tam kendisini hissedirsin, nuru tevhid içinde sırrı ahadiyesi zuhur etsin, ve sen sadece ve sadece vicdanında ve ruhunda Allah'ı duyabilesin. Ruhum ona feda olsun. Ben öyle düşünüyorum. Onun o muhterem babası Abdullah'ı Allah'ın kulunu Allah almıştı. Dört veya altı yaşındayken siyercilerin ihtilafına göre kocasının mezarını ziyarete giden anam insanlığın anası İnsanlığı kurtaran rehberin anası. Oğlu Emin, o da Amine. Emniyet doğuran. Emniyetin mahmili. Emniyetin menhellil azbil mevrudu. En tatlı kaynağı. Bunlar rastlantı değildir. Ayarlayan Allah'tır. Amineden veya eden Allah emini doğurtacaktır. Allah'ın kulundan, Allah'ın kulu manasını Abdullah'tan Yerde gökte Hamdü Sena'ya masar olacak, Hazreti Mahmudu Muhammed Mustafa duayacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yetimi dürrü yektah. Yüzüğün esasından düşmüş inci danesi. Böylece yavaş yavaş sadece bir kaş olmaya doğru gidiyordu. Bir gün kaş kalacaktı. Onun için eskiler ona yetimi dürrü hitap ediler. Yetim sana ruhumuz feda olsun. Yetim öyle bir yetimsin ki u emme yetima fe takar ve amme Allah seni de öyle yetim buldu ama seni korudu, kolladı. Allah seni fakir buldu ama seni ihna etti, zenginliğe erdirdi. Öyleyse zinhar yetimi kovma kapından. Namazda bu sureyi okurken ve emme yetime fela takar. Benim de senelerce evvel babam ölmüştü. Hep içimden şu geçer. Ya Resulallah, Allah sana diyor ki yetimi kapından kovma. İşte boynu tasmalı kulun. İşte benden, işte halayıkından bir tanesi yetim kapında duruyor. Ne olur kapından kovma. Kovarsın Leyla Hanım'ın dediği gibi ya ben kime yalvarayım ya Resulallah. Yetimi dürrüyekta yavaş yavaş sadece yüzüğün kaşı olarak kalacaktı. Kadın kocasının başında ağladı sızladı. Dayılarını gördü ziyaret etti ve ayrıldı. Daha 25-26 yaşındaydı Amine validemiz vefat etti orada gömüldü ve bu defa efendiler efendisi bütün bütün yetim kaldı. O gün o çocukluk döneminde babadan sonra annenin yokluğu ne demek olduğu bunu anladımı anlamadı mı? Ben onun için doğrusu hiçbir şeyi anlamadı tabirini kullanmadan yine ona sığınıyorum. Onun anlamadığı şey yoktu. Çünkü o anlaşılmayan şeyleri bize anlatmak için gönderilmiş bir insandı. Ona benim de arzu edenin de ruhları feda olsun. Bin sahabinin dediği gibi Fedâke abi ve ümmi ya Resûlallah Fedâke ruhî ya Resûlallah Biliyorum ki sen temessüs sırrıyla adının anıldığı her yerde hazır ve nazırsın. Şurada da hazırsın. Ve edeble kıyam ediyor. Fedâke abi ve ümmi ya Resûlallah diyorum. Ebu Talip sahip oldu. Abdülmuttalip sahip oldu, dede. Hayır gördü, yümün gördü, bereket gördü, barına bastı. Büyüttü, 10-12 yaşına gelmişti. Yaş bir daha katlanmıştı. 6 yaşında anne, bir 6 sene sonra da dede kaybolunca Abdülmuttalip, onu daima kucağına oturtur, büyükler oturttuğu yere oturtur, onda bir şey görmüştür. Onda insanlığın kurtuluşunu sezmiştir. Onda bir nur vardır. Bakışlarında bir derinlik vardır. Bir peygamberliğe o adeta namzettir. Bunları sezmiştir sezebildiği kadar. Zira atalarından Lü'i peygamber olduğu da söylenir. Kendi neslinden bir peygamberin geleceğini çoktan müjde vermiştir. Ölüm hastalığıyla yatağa düştüğünde bu dev adam hıçkıra hıçkıra ağladı. Ne Ebrehe'nin ordusu ağlatmıştı. Ne Hilfül Fudul'da kafirlerle başkalarıyla savaş onu ağlatmıştı. Ne de başka şey. Ebu Talip yanına sokuldu. Babacığım niye ağlıyorsun? Muhammed'i bağrıma basıp bir daha sevemeyeceğim. Ona ağlıyorum diyordu. Ve korkuyorum. dürrü yektama bir şey olur. Onu sana emanet ediyorum. Ebu Talip. Ebu Talip bu bu iyiliğinin mükafatı olarak Hazreti Ali doğacaktır. O Hazreti Ali ki bir gün Efendimiz buyuracaklardır. o Hazreti Ali ki bir gün Efendimiz buyuracaklardır Ya Ali her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir benim neslim de senin sulbünden devam edecektir Ali peygamberimizin velayetini temsil babında bütün velilerin sertacı iptacı olarak o kanalı temsil edecektir Ali her peygamberin nesli kendinden devam etmiştir benim neslim senin sulbünden devam edecektir. Al Ebu Talip sana bir mükafat. Oğlun kıyamete kadar bütün tarikat erbabının, bütün ricalin takdirle yad edeceği hepsinin başında Sultanlar Sultanı, Şahi Merdan, Hayder-i Kerrar, Damadı Nebi Ali Gülmürteza olacaktır. Ebu Talip, kemal hassasiyetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korudu himayet. 10-12 yaşındayken ilk aldığı dönemlerde Şa Şama seyahatinde bir kısım Siyer yazarları İbn-i İshak gibi bazı yazarları bahsederler. Beraber kervanla götürdüler. En küçük bu olduğu için onu kervanın yanında bıraktılar. Ahir zaman peygamberinin zuhurunu intizar eden, bazı tarihçilere göre yanlış olarak bu heyra diye kaydedilen rahip, muteber tarihlerde vahira diye anlatılan papaz, piskopos, Kilisenin deliklerinden seyrederken bakar ki bir kervan geliyor. Kervan konduğu yerde başında bir duman o da duruyor. Kervan göçtüğü yerde duman da hareket ediyor. Ker kervan bir yerde aram ederse o bulut da sarıyor üzerlerinde duruyor hayret eder. İhtimal ki ahir zamanda Bizim seleflerimizin haber verdiği peygamber bu kervanın içindedir. Çünkü bu iş ancak peygamberlere mahsus bir şeydir. Kaside-i büre sahibi bu seyri, takihi harral vatisi der. Başında bir bulut sürekli olarak hareket eder ve güneşin hararetinden onu korurdu. O zat Ebu Talip vasıtasıyla onun kim olduğunu öğrendi. Tafsilatına girmeyeceğim vakitine müsait kim olduğunu öğrendi ve sonra da bir kenara çekti bu senin neyindir dedi o da benim oğlum dedi hayır bu senin oğlun olamaz dedi çünkü biz kitaplarımızda gördük o dünyaya gelmeden babası ölmüş olacak onun ben sana bir tavsiyede bulunayım hiç burada beklemeden bunu al götür hasut yahudiler ve hasut Hristiyanlar bunu görürlerse çocuğa bir şey yaparlar zavallı papaz bilemiyordu ki onu gönderen Allah onu koruyacaktır. Wallahu ya'simuke minen nâs. Habibi zişanım, Allah seni içten ve dıştan gelecek şerirlerin şerrinden muhafaza buyuracaktır. İkinci seyahatini 25 yaşındayken, Hazreti Hatice'nin kervanı ile beraber yapar. Bahire henüz ölmemiştir fakat yaşlanmıştır, ölümünü beklemektedir. Bir kere daha karşılaşır. Onun için bir bahtiyarlıktır. Beklemiş, peygamberliğini idrak edememiş. Ve Raka İbni Nevfel gibi söyler. Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Allah beni o günlere ulaştırsa, sana iktidar etsem, pabuçlarını elime alsam, arkanına koşsam ve seni himaye etsem diyecektir. Ve böyle adım adım Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine doğru gelir. İnsafla bakan, Eski kitapların söylediklerinde onu gördü, duydu, hissetti. Karatsız, kinsiz, nefretsiz, hasetsiz bakanlar aynı zamanda ona erdi. Bahira da bir şeye ermiştir. Nitekim Zeyd ibn Amir Hazreti Ömer'in amcası da bir şeye ermiştir ama Efendimiz'i göremedi. Peygamberliğini göremedi. Veraka Efendimiz'in Peygamberliğini idrak edemedi ama bir şeye ermiştir o da. Çünkü o günlere yetişsem seni himay edeceğim demişlerdi. Elini uzatacaktır onlara. Belki de onlar başlı başına o cahiliye fetret döneminde birer ümmet olarak haşrolacaklardır ki şu son sözü bazı hadis yorumcuları, tefsircileri söylüyor. Ama garazlı bakanlar inanamadılar. Behire inandı, bir Hristiyandı. Abdullah ibn Selam ruhum feda olsun. Bir Yahudi idi, alimdi, inandı. Diyor ki Medine'ye teşrif buyurduklarında hicrette. Alem koşuyor. Koşması lazımdı. O alem kendisine koşsun diye gönderilmişti. Ben de gidip bir bakayım. İçeriye girdim. Orada onun cami kerim derler. Et'im itta'am ve eblighisselam Sözleri şeklinde ifade buyurdukları bir sözü söylüyordu. Tam ben ona rastladım. Önüne gelen herkese yemek yedir. Kime rastlarsan selam ver. Söz çok vecizdi. Ve beyanında öyle bir halavet vardı ki, çehresinde öyle bir tatlılık vardı ki, ben baktım, vallahi bu simada yalan yok dedim. Hiç düşünmeden, alim, Efendimiz'le diz dize geldim, ilk ve son söylenmesi gerekli olan sözü söyledim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Onlar inandılar. Ama haset edenler, onu çekenmeyenler inanmadılar. فَلَمَّا jaa ma arafu كَفَرُوا bi. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى Bildikleri, bekledikleri kendilerine gelince küfrettiler diyor Kur'an-ı Kerim. Ah bir o peygamber gelse diyorlardı. Geldi. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاهُمْ <gülüyor> Kur'an diyor. Çocuklarını bildikleri gibi tanıyorlardı. Yüzü şöyle pırıl pırıl ay gibi parlayacak. Mübarek burnu az mukavves olacak. Saçları simsiyah olacak, bakışlarında bir derinlik olacak, kiplikleri fevkalade uzun olacak, anlı fevkalade geniş olacak, kafası şöylesine büyük olacak, kemikleri oldukça irici olacak, konuşurken işlerde ürperti edecek kadar bir ses tonuna sahip bulunacak. Bütün şemailiyle, şekliyle görmüş, tanımış, hatta nerede doğacak, nasıl doğacak bunu da biliyorlardı arz edeceğim iki satır sonra. Ama haset edenler mahrum kaldılar. Her türlü şartlanmışlığı kafasından çıkarıb atan Behira inandı, Abdullah İbni Selam ilandı, Ahbar inandı, Vehb İbni Münabbih inandı, daha asabe kitaptan eshabı Sefine inandı, Cafer İbni Ebi Talip'le geldi, efendimize biat ettiler. Ve asrımızda da öyle değil mi hadizatında? İçte ve dışta bir sürü müşrik, mülhit ve müsteşdit bir sürü inkar eden var. Ama bu arada son asırda gürül gürül kalkıp Hazreti Muhammed Mustafa'ya haykıran Carlyle var. Kahramanlar serisini dile getirirken onu en başa oturtan bir batılı mütefekkir. Edward Brown var. Hazreti Muhammed gibisini beşer görmedi diyor. Ve Türk düşmanlığına rağmen Hazreti Muhammed'in büyüklüğü karşısında beşer senin gibisini bir kere gördü bir daha göremez. İhtimal haricindedir kudret elinin senin gibi mümtaz bir simayı bir kere daha yaratması. Ya Muhammed sana muasır bir vücut olamadığından dolayı çok müteessirim. Senin kemali huzurunda, senin muhteşem huzurunda kemali mehabetle eğiliyorum diyen Alman birliğini kuran Prens Bismarck var. Garazsızlar, ivasızlar, haset etmeyenler, şartlanmışlıktan uzak kalanlar, Fazilet odur ki düşman bile itiraf etsin. Hz. Muhammed'in fazileti arzu semaya sığmazdı. Sığmıyor. İşte vicdanlarınıza dolmuş ve taşıyor. İşte bütün bu kadar dalalet esbabına rağmen siz hala en coşkun heyecanlarla onun mabedinde bulunuyor. O yadı cemili anıldığı zaman. O onun yadı cemili karşısında ürperiyor kendinizden geçiyorsunuz. Evet şartlanmışlıkla insan bir yere varamaz. Her türlü şartlanmışlığı atanlardır ki Allah'ın tevfik ve inayetiyle onu gördü, onu tanıdılar. Allah bize de lütfetti, biz de onu gördük, onu tanıdık. Kim bilir belki de şu dalalet aslında içinizde kaçının başını okşuyor, hoş geldiniz diyordur. Kim bilir kaçınızın, gören, rüyasında gören veya gözü açılıp da perispirisiyle onu müşahede eden niceleri var ki, çoklağınızın belki alnından öpüyordur. Boyunduruğun yere konduğu bir dönemde dine sahip çıkmak hafif bir iş değil ki o sizi terk etsin. Mahşerde bile sizi terk etmeyen burada sizi terk eder mi? Elin alemin başını yere koyup nefsi nefsi dediği yerde ümmeti ümmeti diyen Hz. Muhammed sizi yalnız bırakır mı? Kendisine Allahma ve da'aka rabbuka ve ma kala Allah sana darılmadı da seni terk etmedi dem. O size darılmadı ve sizi terk etmedi. Sizi o yalnız bırakır mı? İçinizde olabilir. İçinizdeki kalplerinizde kendisini hissettiriyor. Allah sinelerinizi onunla doldursun. O sürpriz bir insan olarak gelmedi. Gelen peygamberler geliyor, geliyor diye müjdesini verdiler. Öyle geldi. Dedem de iftihar etti Hazreti İbrahim Rabbena veb'at fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatina ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme ve yuzakkihim innaka entel azizul hakim diyecektir. Onların içinden bir peygamber gönder. Onlara kitabı öğretsin. Kirlerden temizlesin. Onları pak eylesin innaka antal azizul hakim diyecektir. En son peygamber Hazreti Mesih ve iz qala isa ibn meryem ya bani israila inni rasulullahi ileykum musaddiqan lima bayna yadayya minet tevrat ve mubesshiran birasulin yati min ba'di ismuhu Ahmet'' sallallahu aleyhi ve sellem ey İsrailoğulları! oğulları ben önümde olan Tevrat'ı tasdik etmek ve arkamdan gelen Hazreti Muhammed'in de müjdesini, beşaretini size ulaştırmak için gönderilen bir peygamberim diyordum. Ben geldim benimle bitmedi diyordum. Ben Hazreti Muhammed'i size muştuluyorum.'' diyordum. O sürpriz çıkmadı. Müjdelerle geldi. İşte geliyor, geliyor dediler, geldi bir gün. Tevrat 5. Sifrinde ve Tesniye kitabında Arapça nusalarında şöyle der: Aqbalallahu min Sina ve tecella min sa'ira ve zehara min faran. Allah başta Sina'da insanlığa tevecüh etti.